Yusuf o benden arzusunu elde etmek istedi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır.